Öylediklerini aynen Kureyş'e ileteceğim. Diyen Büdeyl ve arkadaşları Allah Resulü'nün yanından ayrılıp doğruca Kureyş'in yanına gittiler. Onların kendilerine doğru geldiklerini görenler. Büdeyl ve arkadaşları geliyor. Büyük ihtimalle ağzınızı yoklayıp sizden istihbarat toplamak maksadıyla aranıza geliyorlar. Sakın ola onlara bir tek kelime bile sormayın. Diyorlardı. Bir anda ortalık buz gibi oluvermişti. Durumun nezaketini fark eden Büdeyl, onların suskunluğuna karşılık çaresiz söze başladı. Bizler Muhammed'in yanından geliyoruz, dedi. Onların haberlerini size vermemizi istemez misiniz? Buz gibi hava hala dağılmamıştı. Üstüne üstlük İkrime İbni Ebi Cehil ve Hakem İbni As ileri atılmış ve burunlarından soluyarak... Onun hakkında bize vereceğin herhangi bir bilgiye hiç ihtiyacımız yok, demişlerdi. ...ancak ona aramızda tek bir adam bile kalmayıncaya kadar mücadele edip... ...bu yıl onun Mekke'ye girmesine izin vermeyeceğimizin haberini verebilirsin. Böylelikle onlar çıktıkları yolda sonuna kadar kararlı olduklarını göstermek istiyor... ...ve her türlü alternatife kapalı olduklarını da ifade etmiş oluyorlardı. Ancak hepsi aynı düşünceye sahip değildi. Urve İbni Mesud ileri atıldı... ''Büdeyl'in anlatacaklarını dinlemek lazım. Şayet hoşunuza giderse kabul eder, hoşlanmazsanız reddedersiniz.'' diyordu. Bunun üzerine Safvan İbni Ümeyye ve Haris İbni Hişam Büdeyl'e dönerek ''Anlat bakalım, görüp de işittiğiniz şeyler nelerdi?'' diye sordular. Nihayet konuşma fırsatı vermişlerdi. Öyleyse bu fırsatı en iyi şekilde kullanmak gerekiyordu. Sizler Muhammed konusunda acele edip fevri karar veriyorsunuz diye söze başladı Büdeil. Çünkü o savaşmak maksadıyla değil, umre yapmak için yola çıkmıştır. Büdeil ...Resulullah'tan duyduklarını teker teker anlatınca... ...meclisin havasında yeniden bir değişiklik meydana gelmişti. Bedir, Uhud ve Hendek'in acıları hala zihinlerdeki tazeliğini korurken çıkılan bu yeni yolda... ...savaştan başka bir alternatif sanki kendini gösterir olmuştu. Onun için tecrübeli Urve yeniden ileri atıldı. ''Ey Kureyş!'' diyordu. ''Sizler hiç benden kuşkulanıp şüphelenir misiniz?'' ''Hayır, hayır, hayır.'' hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. diyorlardı. Belli ki bu sözüne bir hüküm bina edecekti Urve. Ardından aralarında şöyle bir konuşma geçti. Sizler benim babam yerinde değil misiniz? Evet, evet, evet, evet öyle. öyle. Evet öyle. Evet öyle. Evet. evet, öyle. evet, evet, evet. evet. Ben de sizin evet. oğlunuz gibi değil miyim? Evet bu da doğru. Evet. Da doğru. evet. Doğru, doğru, doğru, doğru. Doğru. Hani bir gün doğru. Doğru. bizzat kendim. Çocuklarım ve bana itaat edenlerle birlikte... ...size yardım etmek için koşup da... ...Ukaz'daki insanları... ...sizden nasıl uzaklaştırdığımı... ...hatırlıyor olmalısınız. Evet doğru. Öyle yapmıştım. Paramızla kimse senin samimiyetinden... ...asla şüphe duymaz. Öyleyse... ...bugün ben size bir tavsiyede bulunayım. Bilirsiniz... ...sizi çok severim. İyiliğiniz olacak hiçbir şeyi sizden gizlemem. Müdeğil size... ...aslında çok isabetli ve akıllıca bir planla gelmiştir. Bunu ancak aklı başında olmayan cahiller göz ardı eder. Onları kabul edin. Beni de bütün bunların doğru olup olmadığını araştırmak için gönderin ki... ...size işin gerçek yüzünü bildireyim. Onun yanında neler olup bittiğine bir bakayım. Ve sizin casusunuz olarak gidip ondan size yepyeni haberler getireyim. Kaybedilecek bir şey yoktu ve Kureyş, Urven'in teklifini olumlu bularak... ...onu Allah Resulüne göndermişti. Gelir gelmez... ...ya Muhammed... ...diye seslendi. Ben Kaab İbni Lüey ve Amir İbni Lüeyi. Yanlarında samal develeri ve çoluk çocuklarıyla birlikte Hudeybiye sularının başında bırakıp da geldim. Ahabiş kabileleriyle onlara itaat eden diğer insanlar da onlarla birlikte. Sana karşı birleşmiş durumdalar. Aslan postu giymiş ve sen onları ezip geçmedikçe Beytullah'la aranızdan çekilmemeye Allah adına ant içmekteler. Bu durumda siz şu iki şeyden birini tercih etmek durumundasınız. Ya kavmini çiğneyip geçecek, onları yok edeceksin ki <gülüyor> senden önce kendi kamini ve ailesini çiğneyip de yok eden kimse duyulmamıştır. Ya da şu etrafında gördüğün insanlar seni tek başına bırakıp hüsrana uğratacaklardır. <gülüyor> Vallahi de ben senin etrafında şerefli kimseler göremiyorum. Onların çoğu nereden geldikleri belli olmayan toplama insanlar. ...onların ne yüzlerini tanıyorum, ne de nesepleri hakkında bilgiye sahip olabiliyorum. Şayet savaşacak olursan, bunların hepsi senin etrafından dağılıp gidiverirler... ...ve sen de onların eline esir düşersin. Senin için bundan daha ağır ve şiddetli ne olabilir ki? Urven'in sözleri, yenilir yutulur cinsten değildi. Ve o ana kadar Allah Resulü'nün arkasında büyük bir edeple gelişmeleri takip eden Hazreti Ebu Bekir'in sabrını taşırmıştı. Kaçmak da ne kelimeydi. Orada bulunanların hepsi, kütükte doğranır gibi lime lime olmadan, hiç kimse Allah Resulü'nün tek bir kılına bile dokunamazdı. Öyleyse Urve'nin ağzının payı verilmeliydi. Hem de anladığı dilden. Sair zamanlarda Allah Resulü'nün yanında ağzını bile açmaktan haya eden edep insanı Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, Bulunduğu yerden... ''Sen latının eteklerinde sürünmene bak.'' diye verdi ''Onu yalnız bırakıp da kaçacak olanlar bizler miyiz?'' Onun bu çıkışı aynı zamanda ashabı kiramın da yüreğine su serpmişti. Zira duygularına tercüman oluyordu. Urve beklemediği bu çıkış karşısında şaşkına dönmüştü. Ancak sesin sahibini tanımamıştı. Zira ashab Kiram Hazretleri, yüzlerini de kapatmışlardı. Sesin geldiği yöne doğru döndü ve ''Bu da kim?'' diye sordu. Etraftakiler ''Ebu Bekir'' diyorlardı. Ebu Bekir adını duyunca urve duraksadı. Aklına, öldürdüğü bir adama karşılık onun diyetini ödeyeceği sırada, Hazreti Ebu Bekir'den istediği yardım geldi. Zira o gün, en yakın dostları bile kendisine ancak iki veya üç deve yardımda bulunurken, Hazreti Ebu Bekir on deveyle elinden tutmuş ve onu büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı. Onun için döndü ve Allah'a yemin olsun ki dedi şayet bana olan o henüz karşılığını ödeyemediğim iyiliğin olmasaydı mutlaka sana cevap verirdim. Ashab-ı kiramın dikkatlerinden kaçmayan bir hususta Urve'nin her konuşmaya yeltenişinde Allah Resulü'nün sakalı şeriflerine el uzatıp onu sıvazlamak istemesiydi. Onun bu halini gören ve hendek günü gelip de Müslüman olan Muire İbni Şube... ...eli kılıcının kabzasında olduğu halde Allah Resulü'nün yanı başında bekliyor... ...Urve'nin her el uzatmak isteyişinde kılıcının kabzasıyla eline vurarak... ''Şu kılıç karnına işlemeden önce elini çek ve Resulullah'ın sakalına dokunmaktan vazgeç... ...zira ona asla bir müşrik eli dokunamaz.'' diyordu. Her hareketine mukabil Hazreti Muire'nin aynı hamleyi yapması Urveyi öfkelendirmişti. Ona döndü ve "Yazıklar olsun sana. Ne kadar katı ve kaba bir adam mısın?" diye çıkıştı. Sonra da Allah Resulüne dönerek "Şu başıma gelenlere bak. Ashabın arasında bana bu eziyeti veren de kim?" diye sordu ve ekledi. "Vallahi de aramızda ondan daha kötü, daha şerir birisi olduğunu sanmıyorum." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyordu. Sanki Urve'ye, dünkü arkadaşının bugün hangi seviyeye ulaştığını göstermek istercesine, ''Bu, kardeşinin oğlu Muire İbni Şube'dir.'' buyurdu. Muire'yi tanımamak olur muydu? Zeka ve kiyaset açısından Arap yarımadasında ondan daha etkili kimse yoktu. Bir insan ancak bu kadar değişebilirdi. Şaşkınlık ve hayranlıkla süzdü önce, ardından da ''Sakif kabilesinin düşmanlığını sonsuza kadar aramızda yeşerten sen değil miydin?'' dedi. Bunu o, altta kalmamak ve ona da bir şey demiş olmak için söylüyordu. Yoksa bu kadar seri ve etkili değişim Urve'yi can evinden vurmuştu. Sadece Hazreti Muire değil, Asab ı Kiram'ın hal ve tavırlarını süzüyor ve insanlık adına gelinen noktayı hayranlıkla seyrediyordu. Sen, Lat'ın eteklerinde sürünmene bak. Şu kılıç karnına işlemeden önce elini çek... ...ve Resulullah'ın sakalına dokunmaktan vazgeç. Onu yalnız bırakıp da kaçacak olanlar bizler miyiz? Asla bir müşrik dokunamaz. <Gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efemi mübareklerinden çıkan tükürüğü bile yere düşürmüyorlardı. Bir işin yapılmasını işaret buyurduğunda, hep birlikte onun için koşturup birbirleriyle yarışa girişiyor, abdest almak istediğinde her biri eline su dökmek için azami gayret gösteriyordu. Mübarek saç tellerini bile yere düşürmemek için itina gösteriyor, Azametinden dolayı cemali ve çiyesine keskin nazarlarla bakamadıkları Allah Resulü'nün huzurunda, edep ve hayadan ihtiyaç olmadıkça sükutu tercih ediyor, ihtiyaç olduğundaysa en alt perdeden konuşuyorlardı. Nihayet konuşmalar uzayıp gitmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, de büdeyle söylediklerini tekrarlamıştı. Maksadı kimseyle savaşıp da kan dökmek değil, sulh zeminini bulup, asabıyla birlikte umre yapmaktı Ashab-ı kiramın hal diliyle gönül şivesi Urve'yi 12'den vurmuştu. Kureyş'in yanına döner dönmez Ey kamim diye başladı sözlerine. Bugüne kadar ben Kisra, Kayser ve Necaşi gibi nice krallara elçi olarak gittim. Ancak vallahi de ben halk arasında kendisine itaat konusunda Ashab-ı Muhammed gibi bu kadar duyarlı olan bir başkasını görmedim. Vallahi de ben hiçbir melikin ...Muhammed kadar tazim gördüğüne şahit olmadım. Halbuki o Melik de değil. Allah'a yemin olsun ki ne zaman yere tükürecek olsa... ...tükürüğü yere düşmeden önce ashabından birileri... ...avuçlarını açıyor ve onu yüzlerine gözlerine sürüyorlar. Bir şeyin yapılmasını emrettiğinde... ...onu yerine getirmek için birbirlerini ezercesine koşturuyorlar. Abdest almak istediğinde onun abdest suyundan... Bir damla alabilmek için neredeyse birbirleriyle kavga edecek kadar gayret gösteriyorlar. Saçının bir tek telini bile yere düşürmemek için azami dikkat sarf ediyorlar. O konuştuğu zaman bulunduğu ortamda kimse ses çıkartmıyor. Ona olan hürmetlerinden dolayı yüzüne bile bakamıyorlar. İzin almadan hiç kimse onun yanında konuşmuyor. O izin verirse konuşuyor, vermezse sesini bile çıkarmıyor. ''Size gerçekten makul bir plan sunuyor. Gelin onu kabul edin. Ben onları iyi tetkik ettim. Şunu bilin ki şayet kılıçtan başka bir seçenek sunmazsanız bu konuda ölümüne size karşı koyarlar. Ben öyle bir topluluk gördüm ki liderlerini Beytullah'ı ziyaretten engellemeniz durumunda başlarına nelerin geleceğini hiç umursamazlar. Onun yanında gördüğüm kadınlar bile uğrunda canlarını vermedikçe size onu asla teslim etmezler.'' ...ona göre iyi düşünün ve kararınızı verin. Ey kamim. ...ben sizi uyarıp sadece hatırlatıyorum. Gelin size yapılan bu teklifi kabul edin. Yoksa ben yanında kurbanlıklarıyla gelip de... ...şanına yakışır yücelikte... ...Kabe'yi tazim edip ziyarete gelen... ...ve bunu yaptıktan sonra da ayrılıp gideceğini ifade eden... ...bir adamı yolundan çevirdiğinizde... ...başkalarının da desteğini kaybedeceğinizden korkuyorum. Anlaşıldığı üzere... Urve gerçekten de etkilenmişti ve kavmine karşı konuşması da bir o kadar etkiliydi. İkilem içinde kalmışlardı. Önce derin bir sessizlik hakim oldu meclise. Sonra bu sessizliği bozan şu ses yükseldi aralarından. Böyle konuşma ey Eba Yafur. Hem senden başkası hiç böyle konuşuyor mu? Ancak biz her halükarda bu yıl onu kabul edemeyiz. Belki gelecek yıl için gelebilir. Urve'yi tatmin edecek sözler değildi bunlar ve ''Bu durumda başınıza bir musibet geleceğinden endişe ederim.'' dedi ve adamlarını da alarak Taif'e geri döndü. Kureyş adına beklenmedik bir kayıptı bu. Surda bir delik açılmış, cephede ilk muhtemel bozguna kapı aralanmıştı. Zihinler iyice karışmış ve Kureyş arasında tam bir belirsizlik hüküm sürmeye başlamıştı. Her giden aynı duygularla geri dönüyordu ve bunu gören aha biş kabilelerinin reisi Huleys İbn Alkame, "Bana müsaade edin. Bir de ben gidip bakayım." diyerek Kureyş'ten müsaade istedi. "Olur, bir de sen git." diyorlardı. O da kalktı ve Resulullah'ın bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhataplarını çok iyi tanıyordu ve ufkuna Huleys'in doğduğunu görünce asabına dönerek ''Şu gelen filan kavimden falandır ve o Allah'a saygılığı ve kurbanlık develeri de önemseyen biridir. Onun için kurbanlıkları öne çıkarın.'' buyurdu. Yine denilenler yapılmış ve anında kurbanlık develer telbiye ve tekbirlerle Huleys'in geldiği tarafa doğru sürülmüştü. Yanlarına yaklaşıp da boyunlarında kurbanlık olduklarını gösteren işaretleri ve 15 gün gibi uzun bir süredir bağlanıp da hapsedilmekten dolayı tüylerinin döküldüğünü, inleyerek perişan ve dağınık halde develerin kendilerine doğru geldiğini gören Huleys, farkına bile varmadan ''Sübhanallah'' diye çığlık kopardı. Bu insanların Beytullah'a gitmelerine engel olmak hiç doğru değil. La cüzam, kinde ve hımbyer halkı gelip de hac edebildikleri halde... ...Abdülmuttalib'in oğluna engel olmaya Allah razı olmaz. Bu insanların Beytullah'a girmelerine engel olunamaz. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Kureyş helak olmuştur. Baksanıza adamlar sadece Umre için geliyorlar. Gördükleri karşısında kendini tutamayıp da bunları dile getiren Huleys'i uzaktan takip eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ''Evet, aynen dediğin gibi ey kinane oğullarının kardeşi'' diye mukabelede bulunuyordu. Huleys ilerleyip Resulullah'la konuşmaya bile gerek duymadan geri dönüyordu.